Anlatan Ahmet Bozkuş Ali Savaş Bayındır Komutan Vural Arısoy Ana Emine Aysel Üsteğmen cepheye yeni gelen askerleri kontrol ediyor. Bir taraftan da onlarla konuşuyordur. O sırada Saçının ortası sararmış bir asker görür. Adın ne senin evladım? Ali komutanım. Kaç yaşındasın? 18. Nerelisin sen? Tohatzila komutanım. Peki bu başındaki sarılık nedir? Anam buraya gelmeden önce kına yaktı komutanım. <gülüyor> Demek kına yaktı ha. Peki neden? Bilmiyorum komutanım. Günden sonra herkes Ali'ye kınalı Ali demeye başlar. Ali kısa sürede cana yakın ve cesur tavırlarıyla tüm arkadaşlarının sevgisini kazanır. Bir gün ailesine mektup yazmak ister. Ancak Ali'nin okuma yazması yoktur. Arkadaşlarından yardım ister ve hep beraber başlarlar yazmaya. Ali söyler... Arkadaşları yazar. Sevgili anacığım, ellerinden öper çokça selam ederim. İyi olmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Kardeşim Zeynep ve dahi kardeşim Hasan'a da bolca selam eder, gözlerinden öperim. Ben burada pek iyiyim, beni merak etmeyin. Vatan borcu namus borcu dirdin ya anacığım. Vatan borcu bana hiç ağır gelmiyor. Yerimden, komutanlarımdan ve dahi arkadaşlarımdan pek memnunum. Bizler burada var oldukça düşman askere bu topraklarda bir adım dahi ilerleyemez. Ben ve arkadaşlarım elimizden geleni ardımıza koymuyoruz ana. Göğsümüzü siper eyledik anacığım. Çokça selam eder... O mübarek ellerinden öperim. Kardeşlerimi de hasretle kucaklar. Soranlara hep bir selamımı söyleyin. Bir de anacığım, hani askere gelirken kafama gına yaktıydın ya, arkadaşlar ve komutanlar burada bak gınalı der dururlar. Pek yakında kardeşim Hasan da askere gidecek. Sakın onun kafasına gına koyma. Onunla dalga geçmesinler. Oğlum Ali Karadan birkaç gün geçer. İngilizler kesin sonuç almak için tüm Gelibolu'ya yüklenirler. Bu cepheyi savunan askerlerimiz teker teker şehit düşmüşlerdir. Birçok asker gibi Kınalı Ali de o gün orada şehit düşer. Oğlum nasın? İyi misin? Çokça selam eder, gözlerinden öperim yavrum. Öküzü sattım. Paranın yarısını sana, yarısını da cepheye gidecek kardeşine veriyorum. Şimdi öküzün yerine tarlayı ben sürüyorum. Zaten artık Zahire'ye de fazla ihtiyacımız olmadığı için yorulmuyor. Bir bacım bir ben. Yediğimiz içtiğimiz ne ola ki? Üç beş kuruş para bize yeter de artar bile. Siz sakın merak etmeyin. Bizi düşünmeyin. Koyda, koylu de hep birden iyicedir. Burada hiçbir yaramazlık yoktur. Gece gündüz duacınızım oğlum. Hasretin iyice bir büyüdü içimde. Ama ondan başka da bir düşüncem, kederim yoktur çok şükür. Oğlum, yazmışsın ki kafamdaki gınayla dalga geçtiler. Kardeşime gına yakma demişsin. Kardeşine de yaktım. Komutanlarına, arkadaşlarına söyle. Senle dalga geçmesinler, bilsinler. Bizde üç şeye gına yakılır. Gelinlik kıza yakılır. Gitsin ailesine, çocuklarına kurban olsun diye. Kurbanlık koça yakılır. Allah'a kurban olsun diye. Bir de askere giden yiğitlerimize gına yakılır. Vatana, millete kurban olsun diye.